Mısır'dan Medine. Musa Aleyhisselam hiç vakit kaybetmeden Medine'ye doğru hareket etti. Aslında o şehir dışına hiç çıkmamıştı ve nereye gideceğini de bilmiyordu. Hatta yanına yiyecek bile almamıştı. Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi de kendisine Medyen yolunu gösterdi. Medyen o zaman Mısır'dan 8 günlük bir mesafedeydi. değildi. doğru yöneldiğinde umarım Rabbim beni doğru yola iletir, dedi. El-Kasas 22 Medyen halkı ile Musa Aleyhisselam arasında akrabalık bulunduğu rivayet edilmektedir. Zira de Hz. Musa da İbrahim Aleyhisselam'ın neslindendi. Hatta Medyen, İbrahim Aleyhisselam'ın oğullarından birinin adıydı ve bu şehir firavunun idaresi altında değil. Nihayet Musa Aleyhisselam Medyen'e ulaştı. Halk Medyan kalesinden sürülerini çıkarıyordu. Hz. Musa'nın durduğu yerde bir su kuyusu vardı. Ve kaleden çıkan sürüler oraya doğru geliyorlardı. Biraz sonra herkes koyunlarını sulamak için kuyunun etrafına üşüşmüştü. Ancak iki hanımın koyunlarını alıp kenarda durmaları ve kalabalığa karışmamaları Hz. Musa'nın dikkatini çekti. Onlara sordu. Siz niye bekliyorsunuz? Hayvanlarınızı niçin sulamıyorsunuz? Hanımlar, çobanlar gitmedikçe hayvanlarımızı sulayamıyoruz dediler. Musa aleyhisselam, kimseniz yok mu dedi. Hanımlar, babamız çok yaşlı ve halsiz. Bu sebeple koyunları bir sulayıp otlatmak zorunda kalıyoruz. Erkeklerin içine girmek istemediğimiz için, onlar çekilip gidince sürülerimize su veriyoruz. Fakat bazen de önce onlar suladığı için kuyuda su bitmiş oluyor. Hayvanlarımızı sulayamıyoruz dediler. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Musa, Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de iki kadın gördü. Hayvanlarını sudan men ediyorlardı. Onlara, derdiniz nedir? dedi. Şöyle cevap verdiler. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine girip hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlıdır. El-Kasas 23. Bunlar Hazreti Şuayb aleyhisselamın kızları Safura ile Süfeyra idi. Musa aleyhisselam sekiz gündür aç olmasına rağmen çok güçlü olsa kuyudan su çekti ve Safura ile Süfeyra'nın hayvanlarını suladı. Hanımlar teşekkür edip oradan ayrıldılar. Bunun üzerine Musa onların yerine davarlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve Rabbim, ''Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım.'' dedi. El-Kasas 20 Musa Aleyhisselam günlerdir bir şey yememişti, çok açtı. Bu sözleriyle de Rabbinden kendisine azık ihsan etmesini niyaz etmektiydi. Ayetin ikinci cümlesinde ''Doğrusu bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım.'' manası da verilmektedir. Buna göre Musa Aleyhisselam kendisine tevdi edilen yüce vazifeye ve dünyada fakir düşüne işaret ediyor. Çünkü o firavunun yanında bolluk içindeydi. Fakat bu sözler şikayet değil. Cenab-ı Hakk'ın kendisini selamete eriştirmesine şükür ve açlığını gidermesi için de niyaz kabiliğindendi. Şuayb aleyhisselam, kızlarının davarları sulamaktan erken döndüklerini görünce şaşırdı ve bunun sebebini sordu. Kızları da daha önce o beldede hiç görmedikleri salih bir insanın kendilerine yardım ettiğini söylediler. Şuayb aleyhisselamın azeti Musa'yı yanına çağırması. Şuayb aleyhisselam Musa aleyhisselamın yanına çağırttı ve ona kim olduğunu sordu. Musa aleyhisselam ben Yakup aleyhisselam neslinden İmranoğlu Musayım dedi ve başından geçenleri anlattı. Şuayb aleyhisselam korkma ''Burada Firavun'un hükmü geçmez.'' dedi. Ayet-i de buyrulur. Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. ''Babam bizim için hayvanları sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor.'' dedi. Musa ona gidip başından geçini anlatınca Şuayb, ''Korkma, o zalim kavimden kurtuldum.'' dedi. El-Kasas 25 Şuayb aleyhisselam yemek ikram etti. Hz. Musa o kadar aç olmasına rağmen yemekte tereddütlüydü. Şuayb aleyhisselam sebebini sordu. Musa aleyhisselam, biz öyle bir aileyiz ki bütün dünyayı verseler bir ahiret ameliyle değişmeyiz. Ben bu yemek için değil, rızayı ilahi için yardım etmiştim dedi. Şuayb aleyhisselam bu cevaba çok memnun oldu ve bu ikramımız yaptığın yardım için değil, misafirimiz olduğun içindir. Hadi ye dedi. Bunun üzerine çok yorgun ve aç olan Hz. Musa aleyhisselam yemeği yedi ve istirahate çekildi. Safura babasına bu kimseyi ücretle tutmasını tavsiye etti. Şaibin iki kızından biri, babacığım onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır dedi. El-Kasas 26 ve ekledi. Bu hasretlerde işte bu de mevcuttur. Çünkü o bizim yüzümüze dahi bakmadı. Yolda da çok geriden yürüyordu. Anlaşılıyor ki çok emin bir kimsedir. Burada kendisine vazife verilecek kişide bulunması gereken hususiyetler öz olarak ne kadar güzel tespit edilmiştir. Bir, liyakat. İş bilmek ve bununla birlikte o işi becerebilecek güce malik olma. İki, emanet. Doğru ve güvenilir olmak. Arays-i Mecalis adlı kitapta nakledilen bir rivayette firaset bakımından kadınların en üstünü ikidir. İkisi de Hz. Musa hakkındaki teşhislerinde firasetle isabet etmiştir. Biri firavunun hanımı Asiye'dir. O Musa bir sandık içinde saraya getirince gönlü ona meylederek alıp firavuna götürmüş ve ''Bu çocuk benim ve senin için göz nuru, göz aydınlığı olsun.'' Onu öldürme demişti. Diğeri ise Şuayb aleyhisselamın kızıdır. O da babacığım koyunlarımızı otlatmak için onu ücretle tut. O ücretle tuttuğun kimselerin en hayırlısı kuvvetli ve emindir demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şuayb aleyhisselam kızına kızım onun kuvvetli olduğunu nereden anladın diye sordu. Kızı, ağır bir kayayı aldı ve kuyunun üzerine koydu dedi. Şuayb aleyhisselam, peki emin olduğunu nereden anladın dedi. Kızı, onu sizin adınıza davet edip buraya getirirken bana, arkamdan yürü, önümden yürüme dedi. Bu sözünden onun emin biri olduğunu anladı, cevabını verdi. Firaset, salih müminlerde meydana gelen isabetli sezgidir, keşif halidir, yani akıllılık, Zeka ve seziş demek olan firaset kalpte vuku bulan manevi bir idrak kabiliyetidir. Hz. Osman radiyallahu anh, gözü harama kayan bir kimseyi görmüş ve ona gözünü haramdan koru demişti. O da ya halife gözümün harama baktığını sen nereden bildin deyince Hz. Osman radiyallahu anh, müminin firasetinden sakınınız çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Hadisini okumuştur. Yine Ebu Hanife Hazretleri abdest alan bir genci görmüş, şu şu hataları yapmadı demişti Genç hayret edip Hazreti İmama, ya İmam, bu hataları istediğimi nereden bildiğiniz diye sormuş. Ebu Hanife Hazretleri de abdest azalarından dökülen sulardan buyurmuştur. Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatma radıyallahu anhum'le de hep firasat sahibi validelerimizdir. Hatice annemiz malını ve canını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğruna feda etmiş ve onu ilk tasdik eden kimse rütbesine nail olmuştur. Hz. Ayşe validemiz ise Resulullah'ı anlama gücüne, onu mükemmel bir şekilde idrak etme kabiliyetine ve ahlakı peygamberliği temsil eden derin bir hissiyat ve duyguya sahipti. Fatıma validemiz de babasından akseden bir merhamet, Şefkat ve takva hali mevcut Böylece bir taraftan hepsinin Müşterek vasıfları bulunmasına rağmen Diğer taraftan Her birinde farklı farklı Ve nadide hal tecellileri bulunur Firasetin şartı Helal lokma yemek Ve kalbi hayatı inkişaf ettirmektir Vasit-i anh buyurur Firaset kalpte parıldayan nurun ışığıdır Kalpte yerleşen marifettir. Yani, Cenab-ı Hakk'ı kalben bulabilme, kalben idrak edebilme ve O'na yaklaşabilmektir. Bu marifet ile gaybin sırları ahran olur. Hz. Mevlana Kuddisesi'l-Ruh mesnevesinde marifet sırrına şu şekilde açıklık getirir. Akıl, dünyevi işlerimizde başarılı olmasına rağmen mahiyeti icabı hakikate İlahi esrara yani marifetullaha vası olmakta yetersiz kalır. Bu ulvi yolculuk için bir vasıta gereklidir. O da gönüldür, aşktır, vecdir, istihraktır. Akıl Mustafa'ya kurban olsun. Evliya Allah'tan Abdülhalik Gucdevani Hazretleri'nin sohbetine gelen yabancı bir genç, ''Müminin firasetinden korkunuz çünkü o Allah'ın nuruyla bakar hadisinin sırrı nedir?'' diye sordu. Abdülhalik Gocduvani Hazretleri cevaben ''Belindeki zünnarı çıkar, Hristiyanların taktığı o küfür alametini çöz ve İslam ol.'' dedi. Bu firaset dolu keramet karşısında genç, pirin önünde kelime-i getirdi ve Müslüman oldu. Hazreti Gocduvani bu sefer ihvanına dönüp biz de kalplerimizdeki zünnarı çıkaralım buyurdular. Kalpteki zünnar kibir, gurur, haset, cimrilik ve kıskançlık gibi gönle girmiş olan kötü ahlaktır. Musa Aleyhisselam'ın Safura'ya evlenmesi. Şuayb Aleyhisselam Hazreti Musa'yı çok beğenmişti. Onu yanında alı koymak istedi. Bir çare düşündü. Sonunda kızı Safura ile evlenmesini teklif etti. Musa Aleyhisselam bunun nasıl mümkün olabileceğini sorunca, Şuayb Aleyhisselam 8 sene koyunlarına bakması şartıyla kızıyla evlenebileceğini söyledi. Ancak 10 sene bakarsa daha iyi olacağını bildirdi. Gayesi Hz. Musa'nın daha uzun müddet yanında kalmasıydı. Bu konuşma Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilir. Şuayb dedi ki, ''Bana 8 yıl çalışman şartıyla şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer 10 yılı tamamlarsan artık o da senden bir lütuf olur. Yoksa sana ağırlık vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden bulacaksın.'' El-Kasas 27 Musa şöyle cevap verdi. ''Bu seninle benim haramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım bana karşı bir husumet duymak yok.'' Söylediklerimize Allah vekildir. El-Kasas 28 Bu ayet-i kerimede içtimai hayatta sıkça karşılaşılan bir hususa dikkat çekilmiştir. İnsanların en güveniliri olan iki peygamber bile bir iş mevzunda anlaşırken, ileride karşılaşabilecekleri muhtemel durumları da ortaya koyarak, baştan her şeyi açık açık konuşup karara bağlamışlardır. En sonunda da Allah'a tevekkül etmişler, ve onu bu anlaşmalarına şahit tutmuşlardır. Nitekim anlaştıkları şekilde Musa Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam'ın sürülerini gütmek suretiyle hizmete başladı. Duayete göre Musa Aleyhisselam koyunlarını güderken, Hiçbirine bir değnek bile vurmaz, eziyet etmez ve onları aç bırakmazdı. Allahu Teala da onu İsrailoğullarına peygamber olarak gönderdi. Onunla konuştu. Musa Aleyhisselam, Peygamberliğinden sonra da çobanlığa devam etti ve milletini birçok kötülüklerden korudu. Allah'ın yarattıklarına şefkatli davranmayan Allah'ın dostu olamaz. Kim de onun mahlukatına aziz tutar, onlara şefkatle muamele ederse hak ehlinin ulaştığı mertebelere nail olur. Çobanlık, hemen hemen bütün peygamberlerin az çok icra ettikleri bir meslektir. Böylece Allah onlara tebliğ vazifesini vermeden önce idarecilikte lazım olan mesuliyet hissi vazifeyi hakkıyla ifa etme şuuru, şefkat ve merhamet gibi bir takım husriyetleri kazandırmıştır. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a koyunlarını sulamak istediğinde asasını bulunduğu yere vurup su çıkarmasını ilham etti. Bu lütuf sayesinde Hz. Musa davarları sulamakta sıkıntı çekmiyordu. Nihayet Musa aleyhisselam çobanlık hizmetinde sekiz seneyi doldurdu. Hz. Şuayb aleyhisselam koyunları damadı ve kızına hediye etti. Fakat Musa aleyhisselam hizmetini onuncu seneye kadar devam ettirdi. Her sene makbul olan benekli koyun az doğardı. Onuncu sene koyunların hepsi ikiz ve benekli doğdu. Şuayb aleyhisselam bu Musa ailesine Allah'ın bir ikramıdır. Musa Aleyhisselam'ın Asası Musa Aleyhisselam'ın koyunlarını yırtıcı hayvanlardan korumak için elinde bir asası vardı. Asanın bir ucu tutma yeri, diğer ucu da sihiriydi. Bu asanın nereden geldiği hakkında muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre Adem Aleyhisselam'dan Şuayb Aleyhisselam'a kadar gelmiştir. Şuayb Aleyhisselam da koyunlarını otlatması için onu Hazreti Musa'ya teslim etmiştir. Bulundukları yerin sağ tarafı dağlık, sol tarafı otluktu. Dağ tarafında vahşi hayvanlar vardı ve koyunları parçalayabilirlerdi. İşte bunun için Musa Aleyhisselam asasını hiç yanından ayırmıyor. Hz. Musa asa ile birçok tecelliye şahit oldu. Sanki bu tecelliler asada meydana gelecek olan büyük bir mucizeye hazırlıktı.